Hani derler ya eskiden, diyor bir dokun bin ah dinle kase-i Fafur porselen demektir. İyi bir porselen, böyle hafif dokunduğun zaman ne kadar güzel net çınlama sesi çıkartırsa o kadar güzel porselen demektir. İşte şair buradan hareketle diyor ki bir dokunduğun zaman diyor bu kase-i benzeyen benim kalbimden bin tane ah dinlersin diyor bin tane ah dinlersin vallahi bu zalim düzenden de Allah rızası için çok ah çekiyoruz Rabbim inşallah bu ahlarımızı yerde bırakmaz ahlarımız İbrahim aleyhisselamın ahları yerde kalmadı çünkü Cenab-ı Allah ne diyor inne İbrahim'e le evvâhun halim şüphesiz İbrahim çok ah diyen bir insandı niye ah diyor Zalimlerden, zulümden, nemrutlardan, nemrutların nemrudi nizamlarından ah diyordu. O bizim peygamberimizdir. Biz onu çok seviyoruz. Onun ah dediği şeylerden ah demeyi kendimiz için büyük bir şeref ve bahtiyarlık kabul ediyoruz. Öyle diyordu. La evveh çok ah eden bir insandır çok ahiden bir insandım. Evet. Onun için, yani küfürden, zulümden dolayı ah çekmek ayrı bir ibadettir. Ondan dolayı, küfür kol geziyor, zulüm kol geziyor ve Müslüman olarak ben acizim, müdahale edemiyorum, bir şey yapamıyorum. Niye? Çünkü küfür, küfrü korumak için benim elimi, ayağımı bağlamış. Ağzımı, kolumu kelepçelemiş. Hani adamın dediği gibi bu ne biçim şehir yahu demiş. Köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar. Bu medeniyet öyle bir medeniyet. Onun için merhum Akif tek dişi kalmış canavar diyor bu medeniyete. Bu asrın medeniyete. Bu öyledir. Evet. Estaizu billah. İnnellezine haqqat aleyhim kelime rabbike la yü'minun ya bu velevce hukullü ayetin Hatta yaraavu abelelim Şüphesiz haklarında aleyhlerinde Rabbinin sözünün hak olduğu kimseler asla iman etmezler isterse onlara her bir ayet gelsin her bir mucize her bir belge her bir delil onların karşısına konumsun. O can yakıcı azabı görünceye kadar bir türlü iman etmezler. Bir türlü iman etmezler. Azabın geleceği kesinleştikten sonra iman etmek bir kıymet ifade etmez. Azabın belirtileri görünürken ama gelip gelmeyeceği bu belirtiler görünüyor gelip gelmeyeceği kesinleşmemişse o zaman imanın faydası vardır. İşte biraz sonra gelecek olan Yunus aleyhisselamın iman eden kavminin kıssası budur. Bunu anlatıyor. Onunla bağlantılı olarak 98. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah diyor ki فَلَوْ k'anet كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا Ne olurdu? Ne olurdu? Bir kasaba, bir şehir halkı iman etseydi de, imanı onlara fayda sağlasaydı. Peygamber gönderdiğimiz hiçbir kasaba ülke halkı, azap ile korkutuldukları halde iman edip de kendilerine imanları fayda sağlamadı. O peygamberin korkutmalarına inanarak yaptıklarından vazgeçtikleri için imanının faydasını görmediler. Vazgeçmediler, yapmadılar böyle bir şey. Ama illa kavme Yunus Yunus'un kavmi iman etti ve imanları kendilerine fayda sağladı. Lema amanu iman ettince biz de ne yaptık? Keşefne anhum fil hayatid dünya, ve ilahi. Onların üzerinden horluk azabını, horlayıcı azabı kaldırdık, açtık. Dünya hayatındaki horlama azabını kaldırdık ve onları bir süreye kadar daha faydalandırdık. Yani zahiri gözle Görülen emarelerle onlar helak edileceklerini anladılar. Onlar gibi olayı dıştan gözlemleyen birisi olsaydı o da tamam bunlar helak edildiler edilecekler diyecekti. Ama onlar da emarelerinden Yunus aleyhisselamın yanlarından ayrılıp gitmesinden sonra azabın emarelerini belirtilerini ufukta görür görmez telaşa kapıldılar. Yunus doğru söylüyor dediler Aleyhisselatü Vesselam <Gülüyor> Doğru söylüyor dediler İmana koştular Yunus'u bulmak istediler Nerede Yunus diye Onu bulalım ona iman ettiğimizi Söyleyelim o da bize Cenab-ı Allah'a yalvarsın Azabı kaldırsın üzerimizden Yunus yok Akıllı olanları dediler ki Yunus olmasa bile Rabbi var. Bizim sesimizi duyar Yunus'u duyduğu gibi. Rivayetlere göre çoluk çocuklarını, zayıflarını, kötürümlerini dahil hayvanlarını, davarlarını alıp sahraya çıktılar. Zilletlerini arz ettiler. Acizliklerini izhar ettiler. Cenab-ı Allah'a mümin kalpleriyle yalvardılar. Ya Rabbi bizi af buyur, Affet. Azabı bizden uzaklaştır dediler. Cenab-ı Allah da onların dualarına icabet buyurdu. Duanın insan için ve bilhassa mümin için çok büyük bir kıymeti vardır. dua müminin silahıdır buyruğunu Peygamber Efendimiz'in çok iyi anlamamız lazım. Bu öyle bir silahtır ki her türlü kötülüğe karşı müstesna bir kalkandır. Dua sayesinde Allah sana ihtiyacını verir. İster Zulümden kurtulmak için dua et. İster başkalarına zulmetmemek için dua et. İster içinde bulunduğun zorluk ve sıkıntılı bir halin sona ermesi için dua et. İster içinde bulunduğun refahın, bolluğun, nimetin Allah'tan olduğunu bilerek devam etmesini iste. Bu maksatla dua et. Kısacası ne için dua ederseniz ediniz. Birkaç hususa dikkat edeceksiniz, onları yapmayacaksınız. Duanızda kimseye zalimlik etmeyeceksiniz. Bu dua kabul edilmez. Size haksızlık yapmamış birisine, hak etmediği halde beddua etmeyiniz. Size haksızlık yapmış birisine, hak ettiğinden fazla da beddua etmeyin. Allah kabul etmez, hatta vebal olur. Masiyet olacak hususlarda da dua etmeyiniz ve Allah'tan olmayacak şeyleri istemeyiniz. Ya Rabbi bana Peygamberinden daha yüksek bir makam gibi mesela, olmaz böyle bir şey. Bunun dışında Allah'ın razı olacağı her bir dua makuldur. Cenab-ı Allah'ın da duayı kabul etmesi üç türlüdür. Bir, duada istediğini Cenab-ı Allah sana verir. İki, duada istediğine denk bir kötülüğü senden uzaklaştırır. Üç, dua'na denk Cenab-ı Allah sana ahirette ecir verir. Bu üçten birisiyle mutlaka Cenab-ı Allah duayı kabul eder. Onun için Peygamber Aleyhisselam diyor ki: Duanızın kabul edileceğine inanarak dua ediniz. Bu da duanın en önemli şartlarındandır. Halis bir kalbiyle, samimiyetle dua edeceksiniz. Çünkü dua ibadetin en halis olanıdır dua ettiğin zaman evvela kendisine dua ettiğin makamın zatın senden ve bütün mahlukattan güçlü, kudretli, muktedir, Ahkemül Hakim'in, hakimler hakimi olduğuna inanıyorsun. Ben kendisine dua ettiğim Rabbimin her şeye kadir olduğunu, her şeyin mutlak hakimi, mutlak egemenliği olduğunu onun hükmünün karşısında hiçbir şeyin durmayacağını, bir şeye ol dediği zaman mutlaka olacağını, onun dediğinin olacağını, kimsenin onun dediğine itirazının olamayacağını bilerek ve iman ederek dua ediyorsunuz. Yani dua, imanın özünün ifadesidir. Hakiki bir iman ile dua edildiği zaman, Cenab-ı Allah hiçbir duayı, az önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan hareketle, hadisinden hareketle söylediğimiz gibi hiçbir duayı geri çevirmez. Dolayısıyla duanızda istediğiniz eğer dünyada husule gelecek bir şeyse gelmedi diye duam kabul edil, olunmadı diye bir kanaate şey etmeyin. Sahip olmayan ayete aykırıdır. Çünkü Cenab-ı Allah, اُدْعُونِي اَسْتَجِبْلَكُمْ Bana dua edin, ...ben de sizin duanızı kabul edeceğim diyor. Dua kabul öldür. Kabul olmaz diye dua bir şey yok. Dediğim gibi duanın da... ...yasakları vardır. Bazılarını zikrettin. Onlara dikkat edeceksiniz. İşte... ...onlar yani Yunus kavmi... Cenab-ı Allah'a dua ettiler. Allahü Teala da onların dualarını kabul etti. Yağmur duası Yunus Aleyhisselam'ın kavmi'nin duaya çıkarken gösterdikleri hale benzer bir halde yapılır. Çünkü yağmur yağmaması da ayrı bir helak sebebi. Onun için bu dua yapılacağı vakit fıkıh kitaplarında belirtildiği şekilde dua yapacak olanların hal ve hareketlerinde de Allah'ın önünde tezellül zillet hali izhar edilir. Koyun kuzu meleşecek otlak bulamadığı için belki su bulamadığı için ve bu Cenab-ı Allah'ın rahmetini harekete getirecek. Çoluk çocuk belki susuzluktan, belki açlıktan feryat edecek. Ve bu Cenab-ı Allah'ın rahmetini coşturacak. Fakat bu incelikleri idrak edemeyen zavallılar, nasipsizler, canım yağmur işte tabii bir hadisedir vesaire vesaire. Öyle mi? Elbette tabi bir hadisedir. Fakat tabi hadisenin hakimi kim? O tabi hadiseyi senin tabii dediğin o hadiseyi o hadisenin tabiatını, o tabiatın kanunlarını koyan kim? Be zavallı. İdrak yok ki. Hizan yok ki. Kavrayış yok ki. Tabiat, elbette tabiat. Tabiatın Halik'i Allah. Tabiatın ahkamını koyan Allah. Bu kitabın, bu şeriatın ahkamını koyan olduğu gibi. Ne farkı var? Birisi Allah'ın kainat kitabı, ömrü Allah'ın tilavet olunan kitabı. Hepsi Allah'ın kitabı. Onu okuyacak göz lazım, iman gözüdür o. Müminin gözüdür o. Benim gözüdür. dönüyor. Benim bunu anlar. Bunu idrak eder. Geliyor bir sahabi Peygamber Efendimiz Cuma günü hutbedeyken Ya Resulallah diyor. Ekinler telef oldu, davarlar helak oldu. Allah'a dua et de bize yağmur yağdırsın diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam derhal ellerini kaldırmıyor. Ve allah Teala dua ediyor. Sahabe diyor ki vallahi Resulullah dua ettiği zaman gökyüzünde bir avuç kadar dahi bulut yoktu. Nereden geldi toplandı bilemedik sağdan soldan bulutlar geldi ve yağmur yağdı. Cuma namazından evlerimize bizi yağmurdan koruyacak sundurmaların altına saklana saklana gittik. Ertesi gün aynı bedevi geldi ya Resulallah, Bu sefer çok yağmur rahatsız etti bizi demeye başladı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da dua etti. Allahümme havaleyne la aleyna diye. Allah'ım artık etrafımıza yağmur yağdırları, yağdır yağmurları üzerimize değil yağmur kesildi diyor. Bir hafta aralıksız yağmur yağdırıyor Cenab-ı Allah. duanın ne olduğunu bilmeyen zavallılar bunu anlayamazlar. Dua öyle bir şeydir. Hele ki bu dua o mübarek ağızdan çıkmışsa o alemlere rahmet o yüce peygamberin ta özünden kalbinden gelen bir dua ise bunun hakkında ne düşünür? Eğer o bedevi gelip de ya Resulallah tekrar dua et şu yağmur kesilmeseydi belki kıyamete kadar yağmur yağardı. Bu dur çünkü peygamberin duası mücaptır, reddolunmaz. Reddolunmaz, hiçbir peygamberin duası geri çevrilmemiştir. Onların dualarının bizden tek farkı şu, dünya ile alakalı bir istekse yani dünyada o duanın gerçekleşmesi istenmişse dua ettikleri gibi gerçekleşir. Ama bizim üç ihtimalden birisidir. Onlar için tek ihtimal var. Kabul edilecek dedikleri gibi olacak. Çünkü bu anın anında gerçekleşmesi için gerekli bütün şartlar onlarda mevcut. Ondan dolayı. Aleyhisselam'ın, Yunus aleyhisselamın kavminin bu dualarından imana dönüşlerinden anlıyoruz ki iman ve duanın Cenabı Allah nezdinde özel bir yeri ve özel bir değeri vardır. Buna sahip olmanın yollarını aramak lazım. Ama şunu da bilin ki diyor Cenabı Allah. Evet, Allah herkesi daha doğrusu kimseyi küfre mecbur etmiyor. Fakat Kimseyi imana da mecbur etmiyor. İkisi de gerçektir. Onun için Cenab-ı Allah 99. ayet-i kerimede diyor ki وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ kulluhum جَمِيعًا Eğer Rabbin dilemiş olsaydı yeryüzünde olanların hepsi tamamen iman edeceklerdi. Efe ente tükrihün nase hattâ yekûnû Şimdi ey Resulüm, mümin olacakları vakte kadar insanları sen zorlayıp duracak mısın? Yani senin öyle bir zorlama vazifen de yok, yetkin de yok. Onlara tebliğ ettiğin vakit senin vazifen biter. Sen mesuliyetini hakkıyla yerine getirmiş olursun. Sen tebliğinde eksik bırakmamaya çalış. Bazen bakıyoruz gayretli Müslümanları üzülüyor, kahroluyor. Ya anlatıyorum, inanmıyorlar, bilmem ne kabul etmiyorlar, Hallerinde bir değişiklik oluyor. Kardeşim bu senin işin değil ki. Sen işine bak. Sen anlatıyor musun gerçekten? Evet anlatıyorum. Tamam bitti işin. Anlatımında bir eksiklik var mı onu görmeye çalış. Vay hay gidi kafirler ve akarsından. Hay gidi kafirler iman etmediler falan filan. Kardeşim, onlara hay gidi kafirler diyerek Allah'ın rahmetini ve onları da Allah'ın rahmetinden daha da uzaklaştırma. Kendini de gereklik gereksiz tehlikeye sokma. Dikkat et sözlerde Bugün katmerli olan bir kafirin yarın iman etmeyeceğin alameti yok ki sende. Bilgisi yok ki. Acele etme. Acele etme. Senin sözün etkilemez, bir başkasının etkiler. Bugün etkilemez, yarın etkiler. Veya hiç etkilemez. Sen tebliğ ediyorsun ya, ecrini almaya bak. Merhum, sempozyumda hareketini kendisini almak nasip olacak inşallah. Hasan el-Benna diyor ki, İslam'a davet eden, Şuna dikkat eder. Amelinin Allah tarafından kabul olunmasına dikkat eder. Netice vermesine değil. Netice verdi, ecir almadın. Sen ne kazandın? Netice verdi, istediğin gibi iman etti. Ama senin ihlasın yerinde değil. Mesela, Allah korusun. Ne anladık? Sen bir şey anlamadın. O kazandı ama sen bir şey kazanmadın. Onun için biz amelimizi düzgün tutmaya çalışacağız. Kalbimizle ve davranışlarımızla istikamet üzere olacağız. Bu istikameti yakalayacağız, yakalamaya çalışacağız. Gerisini Allah'a havale ediyoruz. Ne dedi? Sen bütün insanları, efendime söyleyeyim iman edinceye kadar zorlayıp duracak mısın? Zorlamanın faydası yok ki. İnsan zorlayamaz. Sana düşen tebliğ etmekten ibarettir. Niçin? Çünkü ve kana li nefsin an tu'mina illa bi iznillah. Çünkü hiçbir nefis Allah'ın izni olmadan asla iman edemez. Ve yec'alur rijsa la Ve Allah akletmeyenlerin üzerine de murdarlığı bırakır. Kimdir akletmeyenler? Allah'ın ayetlerinin doğruluğunu fark etmeyenler. O doğruluğu göremeyen ve göremedikleri için kabul etmeyen veya göre göre bile bile reddeden katmerli kafirler. Bunlar akıllarını kullanmıyorlar. Bu ayeti kerimeye göre kardeşim akıllılığın test edilmesi efendime söyleyeyim günümüz tıbbının ortaya koymuş olduğu esaslarla kriterlerle değildir. ...bizim için akıllık testinin tek bir... ...ölçeği vardır. Müminse akıllıdır, değilse akılsızdır. Hiç evet, kusura bakmasınlar. Çünkü akıl imana götürüyor. Götürmüyorsa kullanılmıyor demektir. Kullanılmayan aklın ne kıymeti var ya? Efendim... ...senin... ...altın dolu adam var, açlığından ölüyorsun. Ne aradı sana o altınlar? O altınların sana faydası olur mu? Olmaz. Onları alacaksın, gideceksin açlığını giderecek, avretini örtecek. Efendime söyleyeyim, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderecek, sadakalarda vesairede istihdam edeceksin ki o altının sana faydası olsun. Ama olduğu yerde sakladın, kaldın veya bankanın kasasında muhafaza ettin. <gülüyor> Yok efendim öyle bir şey olmaz. Akıl iman etmekle başlar. İman etmekle başlar. Oraya gelinceye kadar gelmediği sürece akıl fonksiyonunu icra etmiyor demektir. Çünkü aklın bize faydalı olması lazım. Bana faydası akıl beni ahiret azabından kurtulmama vesile olacak, yolda yürümeyi gösterdiği zaman faydasını görürüm. Şeytanın yolunda yürüten aklın ne kıymeti var? Cehenneme götürüyor o. Ebedi azaba götürüyor o. Kafirler kusura bakmasın demeyeceğim. Kusura baksınlar. Akıllarını başlarına toplasınlar. İman de akıl yok. Hiç kusura bakmasın. Bu budur. Fiziksel olarak varlığı veya biyolojik olarak varlığı onlara yüktür. Mesuliyet sebebidir. Deli olmak onlar için daha avantajlıdır. Çünkü delilik belki onları mesuliyetten kurtarır. Fakat akıl başlarında ama bildikleri isyan ve küfür yolunda devam ediyorlar. Hiçbir kıymeti yok o aklı. Onlara bir faydası yok. Onun için Allahü Teala onlar üzerinden murdarlığı çökertir diyor. E akletmeyenlerin. Çünkü o kullanmıyorlar. Kullanmamaları, aklını hak ettiği yerde, gerektiği yerde kullanmamaları onların içinde bulundukları bataklıkta daha da batmalarına sebep teşkil ediyor. Son bir ayet-i kerime 101. ayet-i kerime diyor ki: "Kullin zuru madza fi İşte akıl bunu gerektiriyor. De ki: Göklerde ve yerde neler var? Onlara bir bakın. İbretle bir bakın diyor. Ama وَمَا تُعْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمِ اللّٰي يُؤْمِنُونَ İman etmek istemeyen, imana gelmeyen bir topluluğa karşı ayetlerin, belgelerin ve uyarıların faydası ne olacak ki? Rabbim kalbimizi hakikate daima açık eylesin. Amin. Hakikat karşısında direnecek büyüklükten, kibirden bizleri muhafaza bulur. Çünkü büyüklenmenin başlanması, başlangıcı hakkı kabul etmemektir. Büyüklük oradan başlıyor. Ondan sonra insanları küçük görmeye ve ufalamaya geliyor sıra. Önce hakkı ufalıyorsun. Ondan sonra her biri ayrı bir hakkı taşıyıcısı olması gereken insanı ufalamaya geliyor sıra. Büyüklük büyük bir musibet. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı da bu zaten. Ya Resulallah büyüklenmek nedir diye soruyor. Büyüklenmek diyor, Hakka karşı kibirlenmek yani hakkı kabul etmeyi kendisine yedirmemek ve insanları küçük görmektir. Hakka teslim olan insanları küçük görecek cesareti kendisinde bulamaz. Çünkü o hak ona diyor ki bütün insanlar senin gibidir. Bütün müminler senin kardeşindir. Sizin Allah katında en değerliniz, en müttaki olanınızdır der. Niye bu hakikat fark edilmiyor? 30 yıldır, 40 yıldır kan dökülmesinden ben bahsetmiyorum. Yok şu terör örgütüdür, yok bu terör örgütüdür. Kardeşim, rüzgar eken fırtına biçer. Siz o 30 yıldan önce ne ektiniz? Kavmiyetçiliği ekmediniz mi? Irkçılığı ekmediniz mi? Laiklik adına küfür ve inkara ekmediniz mi? Başka ne bekleyebilirsiniz? Bunun reçetesi Amerika'dan yazılmaz. Reçetesi Amerika'nın veya bilmem hangi ülkenin şu örgütün elindeki imkanları almasından veyahut da beni güçlendirmesinden geçmez reçetesi daha doğrusu hastalığın illeti neydi İslam'ı kaldırmaktı İslam'dan insanları uzak tuttunuz hastalıklardan bir hastalıktır bu yahu utanmasa maazallah Çoğu kimse üzerlerindeki bir karış eteği de atacak. Ne bu? Bu iş özgürlükle izah edilmez ki. Hayvanın semeri bile daha çok setredicidir ya. Ne hale gelindi? Ve zannediliyor ki tek musibet o. Faiz belası var. Fuhuş belası var, fakirlik belası var, adaletsiz servet dağılımı belası var, sömürülme belası var. Ne bileyim yani hayatta tüketimden başka bir şey bilmeme, tanımama belası var, var da var. Niye? Bütün bu belaların tek bir menşei vardır. Allah'ın dinine yan gözle bakmak. Allah da kendi dinine yan gözle bakanları böyle cezalandırır. Cemiyet olsun, ferd olsun fark etmez. Bu belalardan kurtulmanın yolu ne şu tedbirdir ne bu tedbirdir. Ne anayasadır ne yasadır. Allah'ın dinine kitabı Allah'a dönmek. Bu hakikate hulusi kalbiyle iman edilip samimiyetle sarılmadığı sürece Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle Büyüğüyle, küçüğüyle, erkeğiyle, kadınıyla, kırmızısıyla, beyazıyla, siyahıyla, sarısıyla. Beşeriyet İslam'a dönmek zorundadır. Dönmese vallahi felaketlerden kurtulmayacaktır. Felaketler kar topu gibi yuvarlanıp büyüyecektir. Fransız ihtilali fikir ve düşünceler bilmem neleriyle itibariyle küfrün tavan yaptığı bir zamandır geçmişe göre. O tavan yapan o zamanın küfürleri dünyaya yayıldı. Amerika'nın elinden, İngiltere'nin elinden, Avrupalı emperyalistlerin elinden, şimdi Çin ve Rusya'nın da desteğiyle devam ediyor bu küfür. Sermayenin itici gücüyle devam ediyor bu küfür. Ne zaman ki beşeriyet kalbini değiştirir, küfürden imana doğru yönelirse o zaman beşeriyetin önünde Saadet ufukları açılır. Biz bunu biliriz. Buna iman ederiz. Bunu söyleriz. Çünkü Kur'an'ın bize söylediği budur. Cenab-ı Allah'ın bize telkin ettiği budur. Bu hakikatler söylenecektir. Kur'an bunları söylediği sürece Kur'an'a iman eden müminler de bunu dile getirmeye devam edecektir. Ya Rabbi dininizi, dinini hak olarak öğrenmek olduğu gibi öğrenmek ve olduğu gibi beşeriyete tebliğ etmek. Saadetinden bizleri mahrum eylemez. Amin. Bu gerçekten büyük bir saadettir. Böyle bir şerefi Rabbim bizden esirgemez. Amin. Büyük bir şereftir bu. Ne büyük şereftir. Allah'ın dinini olduğu gibi insanlara anlatabilmek. Erişilmez bir şeref. Peygamberlerin vazifesi bu. Var mı ötesi? Peygamberlerin görevi. En büyük görev. En mukaddes görev. Ve gelmiş geçmiş en hayırlı insanların görevi. Ya Rabbi bizleri onların yollarından ayırmasın. İslam yolunda daim eylesin inşallah. Subhane Rabbike Rabbil Ezzeti Anne Yassifun. Ve selamun alez mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.